Bizim için bu kainatı ayağımız altına seren, bu sofrayı ilahiyi bize açan Allah. İşte o Allah'a mineşşeytanirracim Allah'ın sevdiği, rahmetinden tardettiği ettiği şeytandan ve ona tabi olan maddi manevi her şeyden yarabbi sana sığınırım.